dan ya gelin. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a daha yakın bulunuyorsun. Bir takım meselelerde onun mahremi esrarısın. Onun gizli görüştüğü insanlardansın. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sana ihsan ettiği veya sana ikram ettiği, sana teslim ettiği, emanet verdiği, sana aktardığı, özel bir ilim var mı buyurdu. Sonra kişi, astalli keranallahu aleyhi buyurdu ki yok öyle bir şey yok dedi ama şu kadarını bilin dedi Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir deryadır buyurdu. Bir bahrim Muhyiddir yani bir okyanustur o. Neticede herkes kabiliyeti kadar Herkes sahip olmuş olduğu meleke, kabiliyet kadar rasul Ekrem Sal sallallahu aleyhi ve sellemden istifade eder. Bizim tabirimizde çeşmeye değilim kova ile gelen kova kadar su alır, bidonla gelen bidon kadar alır, bardakta gelen bardak kadar alır, çay kaşığı gelen çay kaşığı kadar alır. Demek gibi ee, bir mana ifade etti Hasbeli Kerrem Allâhu Dolayısıyla ya Kur'an'ın manası zahirdir, Kur'an'ın manası bundan ibarettir. Buradan ötesi vesaire yoktur gibi saçma, sapan, konuşmanın hiçbir anlamı yoktur. Sultan şimdi diyecek ki sadece kitaptan haberi var. Sadece kitaba dayalı ilim sahibi olan insanların, diyelim ki belki e, İslam'dan anladığı nedir? İrfan'dan anladığı nedir? Veya daha bir şahres misal ile Kur'an'dan ne anlıyor? Bir de sofiye, hem ilmi var hem kitap ilmi var. Hem bununla birlikte öyle bir gözlük sahibi ki, ayetlerde kimsenin görmediğini, kimsenin anlamadığını anlıyor. Bir de bu insanlar var. İkisini aynı kepeye koymuyor değil mi Rabbani? Kemaletle Kemalat olmaz dedi eskiler. Yani birkaç tane aletle e, mükemmellik elde edilmiyor. Arabanın motoru inecek. Sen sadece iki tane anahtar kullanıyorsun. Diyelim ki 9, 10, 11, 12. İki tane adetle bu motor inmez. Takım lazım, takım. Şimdi kimin takımı ne kadar belki güçlü ve çok ise onun peki iş görmesi çok daha rahat mümkün oluyor. Dolayısıyla iman İslam'da, Kur'an'da ya işte e, malzemenin eksikliğine veya fazlalığına göre fark atıyor anlaşılması. Elhamdülillah bütün amkler lillahi Allah Celle Celaluhu olsun, ve selam onu selam da gerek dünyada da gerekse de bütün e, ahirette Hayret ve güven Teala'nın kulum değil de kendisine cezbeylemiş olduğu kullarına olsun. <gülüyor> <türüyor> Al, Al Alimler Peygamberlerin varisleridir. Alimler Peygamberlerin varisleridir. Sözü. Sözü kâfir yeterlidir. Bir mihdethü alimlerin metedilmesi hakkında bu söz yeterlidir. El-ulemâ'un verasetü'l-ilmiyye icâdî mihdethül Alimlerin değer ve kıymetini ifade etmekte Aha, bu söz yeterlidir. Ama affedersin bu söz o kadar dişimi yani söz ki yani o kadar yavruluyor ki o kadar yavruluyor ki gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Memrabbani <gülüyor> Kudisi Sirlu başka mektubunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittifadan bahsederken diyor ki kavden, fiilen, ameden, itikaden, zahiren, mağdinen altı yönden Resul-i Ekrem Sallam'a benzeyen insan Muhammed Mustafa Sallam'dan alacağını alır kulağı duyan, herkes ondan eşit istifade eder diye bir şey yok. Bir başka mektubunda buyuruyor ki, bir sadik bir dermiş giden yolda çok üstün makamlara öde etmiş. Yani belki herkes ona e, hayran kalıyor. O bile yani e, nelere maruz kaldığını belki anlayamıyor. Hayranlık içerisinde kalıyor. O kadar üst makamlarda geziyor. Allahü Amin. buyuruyor ki tek bir sünnette açığı olsun, tek bir sünnette açığı olsun, tek bir sünnette açığı olsun, bu hala tecelli makamlarında buyuruyor. Cenab-ı Celle Celaluya ulaşmış sayılmaz buyuruyor. Evet. Tecellieler ve meşgul olan salik hala yoldadır. Bu tarikat emziri emiyor demektir diyor. Evet. Yani ne olacak peki? Altı yönden tamamen rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kopyası gibi olacak diyor. Alimler, peygamberlerin varisleri derken burada bir kaliteden peki bahis var. O kaliteyi, o çıtayı tutturamayan peygamber varisi olmasının mümkün değil. Rahmetli Mahmut Bayramaca Hoca, âli bir adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir de Fatih camisinde Külsüren Efendi diye bir Osmanlı'nın son terzihanlarından bir zat vardı. Hüsnü Efendi İngilizlerin İstanbul işgali zamanında benim de iki tane para Tabancayla iki tane para belli Fatih Canlısı'nın içerisinde hala ders okuyordu. Okutuyordu hala ders okutuyordu. Fatih Camisi'nin gömdesine bakın oyuklar var. O oyuklar tabiat aşımı değil onlar. İngilizlerin aşmış yaylı ateşidir onlar. yaylı ateşiyle ee, o şeylerden Taşlardan kopan parçaların çukurları onlar. Ahmetli Yaşar göre hocadan dinlemiştim bunu. Biz de içeride bir Hüsnü Efefendi diyor, e, bu sülü fıkı ilminden telvi ve tepsi okuyduk diyor. Ve şartta İngilizler, iskarpin sesleri içeriye geliyor diyor. O altında okuyorlardı kardeş. Sen hala kral okumasını bilmiyorsunuz. Müsrün Efendi bir gün dedi ki bize, Mahmut Bayram Hoca söylüyor bunu, oğlum sizden hoca olmayacağını, sizden peygamber varisi olmayacağını, sizden alim olmayacağını ben de biliyorum derdi. Ama zaman öyle garip olacak ki, <gülüyor> İslamiyet öyle öksüz ve savunmasız kalacak ki, bu bir kıdım ilminizle millet size hoca diyecek. Hey Allah'a kulları. kullarım, affedersiniz ama biz o kadar da olamadık ha, ona göre. Müthiş kan kaybı var, müthiş kan kaybı var. Giden hocaların yeri dolmuyor, dolmuyor, dolmuyor. Şu an var ya, kafayı imberlere bir kere değil, yüz kere vurup darmadağın etme zamanı. Deniz kaplumbağalarını bağlarını kurtarıyorlar. Kurpanı siviren gençesindeki kelayla kuşlarını kurtarıyorlar. Elimler peki göçlü gidiyor. Cemaat yangının fism gelmesine iki ev kaldı diyeceğim ama bu iki ev 50 sene önce söründüğün şimdi ateş çatıyı yakıyor cemaat. El hulema varasatü tembiyyai Alimlerin peki alimler peygamberlerin e, varisidir. E, sözü cavin yeterlidir. فِي مِدْحَةِ الْعُلَمَائِينَ Âlimlerin kadir ve kıymetini ortaya paylaşırlar da yeterliniz. وَاِلْمُ الْوَرَاسَةِ Miras yolu gelen ilim var ya, وَاِلْمُ الشَّرِيَةِ Bu şeriat bu. Peygamberler Resul sağa selam duyurduğu gibi altın, gümüş, miras bırakmıyor. Peygamberler ilim bırakıyor, irfan bırakıyor. Onların bu noktadaki valisleri alimlerdir ve ilmu Nullara miras yollu kalan ilimler ve ilmu şeriatin, şeriat ilmidir. Şimdi şeriat işte sadece fıkı anlamında kullanılıyor ama bu kelime sorudan ihlas edildi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe döneminde şeriat sadece fıkı ilmi değildi. Tefsir, fıkıh, hadis, İmam-ı ve Ebu Efendimizin El Ekberi vardır. İsmi işte büyük fıkıh kitabı demektir ama işin okuduğunuz zaman hep iltikadi meseleler vardır. Bazı kelimelerin anlam ve kavram çerçevesi zamanla daralmıştır. Şeriat ilmi, yani Furhan'la ve Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. Buo ilm-i şeriat-ı şeriat ilmi vel lezi böyle bir ilimdir ki akıyen-enbiya aleyhissalavatüvetteslimat peygamberlerden artakalan ilim şeriat ilmidir. Böyle bir tarif buraya koydu. Buo ilm-i şeriat ilminin de vardır suret ve hakikatı şeriat ilminin bir zahir tarafı vardır. Binanın bir cephe tarafı vardır. Bu hakikatın şeriatında bir de şeriat ilminin batın tarafı vardır. Karpuzun kabuğu vardır. Peki karpuzun bir de yenen iç kısmı vardır. Hatta içinde de birçok mineraller vardır. Onlar da öteye. Yani öteye derken Aslında yani bazı münkirler var toplumumuzda, yaşadığımız ortamda. Bazı hazımsız insanlar var. Aslında o tarikat noktasında bir türlü Kafasını ikme insanlar var. Onlar diyorlar ki hangi hadet-i şerifte ve nerede diyorlar işte şey vardır. E, şeriatın sureti vardır, hakikati vardır. İslamiyet İslamiyettir. Hakikat hakikattir. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz siz bunları vesaire diye yani işte bir sürü lafı güzel ederler. Şimdi sana bir soru sorayım. Diyelim, Abdullah Hoca burada Kur'an-ı Kerim okuyor veya İshak'tan hiç kardeş Kur'an-ı Kerim okuyor. Orada birisi hışkırar hışkırar ağlıyor. Ama burada da birisi uyuyor mesela icabında. Şimdi sen bunların ikisine not verecek olsan, birisine kaç verirsin, öbürüne kaç verirsin? Veya bir insan namaz kılıyor. E, namazda okuduğun anlamını, okuduğun anlamını biliyor ve hüngür hüngür ağlıyor, gözlerini ceyhun ediyor. Öbüründe ise hiçbir hal yok. Gözleri tavanda gözüyor, duvarlarda gözüyor vesaire veya Leyla ile meşgul olum. Sen bunların ikisine not verecek olsan, ne verirsin peki? Birisine 10 verirsin değil mi? Birisine 0, Adı bilemedim 1 ile 2 verirsin. Niye ayrım yapıyorsun ya? Ha? İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahit düşü, savaşa savaşıyorlar, başka bir haletle savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Mahmet Mustafa A.S. Savaş savaşıyor. Öbüründe ise gurur gibi insanlara beğenme arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı notun verilsin. Sayı olan alimin <gülüyor> Kur'an anla, an, anlamasıyla anlamasıyla tarikat değil yani normal bir Müslüman e, böyle olup da sadece kitap bilgisiyle e, ispatı vücut eyleyen kendisini ortaya koyan alimin peki farkını söyleyecek Sultan. Birisi surette kalmıştır. Birisi ise yani kaportada kalmıştır. Birisi ise çok ötelere gitmiştir. Yani ekseni etrafında konuşacak. Yalnız, yalnız yani çok çok ee, fahiş bir hata yapıyoruz bazen. tasavvuf ve tarikatın sistemlerini, tasavvuf ve tarikatın belki bilgi anlayışı, ilim anlayışı, Allah Celle Celaluhu bu yolda itilafı nefs etmiş olan, yani kendini tüketmiş, nefesleri tüketmiş olan kullarına, dostlarına, ee, bu fedakarlıklarından dolayı öyle öyle harika şeyler vermiştir ki öyle harika makamlar vermiştir ki Namrabbanın tabiriyle mevcut akılla bunları anlamak e, yeterli olmuyor aklın maaş dediğimiz bu bizim kafadaki akıl ancak yemek değişmekten namla e, bunları anlamak için aklı maaşlar lazım diyor Tasavvuf ve tarikatın e, e, özünü mantığını temel hikmetini anlamadan anlamadan, anlamadan hiç birimiz hiç, hiç samimi bir bir Müslüman ayağa kalkıp da ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire olmaz mıdır şahit şey. deme küretini göstermesin göstermesin göstermesin bu müşriklerin abididir bu ama geldi anlat be oğlum ya anlamayalım Allah'a ortaya batı, batı gelen peksin olduğu için avuf, savonu, coş, nasıl bakıyorsa bir olaya bizde aynen içimizdeki bazı kafirler öyle bakar oldu. Öyle değil işte. Öyle değil. İncil'in lafsi tercümesi olur. Şimdiki Hristiyanların elindeki o yamuk yumuk İncil tercihi böyle okursunuz ne anladınız hastalığı aldı gidiyor milletin peki. Ne ile müslümanlık olmaz. Ne ile müslümanlık olmaz. Ne ile müslümanlık olmaz. Ne ile müslümanlık verilmez. Hatta İbn-i belirttiğine göre ee, tefsirden bile tetva verilmez. Çünkü ailenin nasik var, mensuku var, hükmeli var, hükmeli var, hükmeli var, hükmeli var, Ne anlarsın? İşte... Aynen ben de buraya mana. ne abi? İçine girmedim peki. Sen şimdi der misin ki bu binanın işte peşi aynı, içi aynı vesaire? E, Şeriat da benim yer ulema şeriat'taki ee, esnekliği, şeriat'taki arka arka arka arka güzellikleri konuşurken sureti, hakikati diye konuşmanın ne sakıncası var? Zamanımız materyalist bir çağ. Ateist moda haline gelmiş olduğu bir çağ madde konu ediliyor madde konu ediliyor her şeyin zahirine göre bakılıyor onun hakkında yorum yapılıyor böyle bir efendim anlayış modası var okulda dünyada şimdi bu anlayışı götürüyor bazı insanlar maalesef yani aklı ilminden fazla birileri allah Teala diyor ki dünyada hangi alimle tartıştıysam onu mağlup ettim. Hakikaten öyle yani. Çok güçlü bir alim. Çok çok güçlü bir alim. Yani önünde orta gelse diz çöker. Öyle muhassam bilse Allah kanı kanı rahmet eylesin. Hangi alimle münaseşe münazara yaptıysam hepsini mağlup ettim. Ama hangi cahil alimle veya hangi cahille tartışma yaptıysam hep mağlup oldum diyor. Bu adamlar hikaye okuyor ya. Tasavvuf ne, tarikat ne, bunun mantığı nedir, felsefesi nedir, hikmeti nedir, sistemler nasıl çalışır vesaire. Bunu görmeyelim ondan sonra, anlamayalım, sen kalk, İsmail'a ki bu husus hakkında ileri geri konuş. Ah, tut, bilmem ne vesaire falan filan. Bak ismi benim değil, ihvandır yani. İnşallah derslerinde mutazam yapıyordu. Bir efendim alim, ismi mahpus kalsın. Bu ve en tefsirini muhtasara iktisar etti. Ama İsmail Akbubusevi dargın. Çünkü bu yaramaz. Bu bilginin yetişi gereği yoktur. Şu dur budur. Orayı at, burayı at, orayı at, burayı at, at vs. Mahmetler nasıl bilmem dedi, dedi işte, işte bir kitap yapıldı, bundan 80 sene önce, her şey yakıldı, yıkıldı vesaire. O zaman dedi, bir kamyon şoförü geldi bana. Dedi ki, hoca sen bu kitapları al dedi. saray çıktı, o büyük baskıları böyle muhassam, güzel, antika çıktı olan kitaplardan, e, o baskılardan. 4 bin takımlı, ben tepsili denize dökeceğim dedi, istersen al dedi. yok, 3 takım aldın dedi. haber? Neredesiniz? Kedini muhafaza et. Köpeğini muhafaza et, Kümesteki tavuğunu, horozunu muhafaza et. Bilmem neyi sevgilin sana derdi? İşte saçının telini muhafaza et, Mendilini koklamadan uyumazsın. Peki senin veya benim neyse adın ne? Adın ne? Şu ilmin peki senin nazarında sevgilinin, efendim saçının telikada değeri kalmadı mı? Vardır. Bir gülteri vardı. Varsa, tamam mı konuş? Yoksa, bıdı bıdı bıdı yapmanın anlamı yoktur Yerin altından çıksan, yürüme imkanım olsa, hiç toprağın üstüne çıkmam. Yer faresi gibi yerin altından gezerim ben Benim varlığım da iyi günah oldu ya. Ulema-i zahir şeker Allahu Teala sayınım. Allah bütün mesailerini, bütün gayretlerini kabul buyursun. Ulema-i zahir. Ulema-i zahir yani gelip ayetleri sadece zahiri manalarıyla yetinen belki âlemler bu. İşte fene bu fiildir, bu faildir, bu özürü vesaire. İşte bu haricari şüphe daha yükedir. Burası mükteda, burası kadar vesaire. Aha buna adamlar o kadarından öteye gitmez diyor. Kaldı ki, kaldı ki bu var ya bu, bu burası bu adamlar da bu noktada yetişilecek gibi değil. Tamam mı? Ama bunun üstünde bir takım zevah var. Eylullah var. Nereden has, sırdaş kabul dostları var, namurat var ya onların anlayışını söyleyecek. Bu adamların şimdi şu ulemanın zahir dediği sadece kitapla yetiniyor vesaire. Kafa durdu. Tek kafa çalışıyor ama rafet <gülüyor> Resulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir, Ekan, Selebi, e bir yok yaa! Ben seni kimden ya? yaa? adresin neresi yaa? Bugün kütüphanelerde en fazla suçası olan kitap kaldı ya ı şifa i halkaniler yazmışlar, evlerine astmışlar, koyunlarına e Yani İslam, Ekan, ı İslam'ı Resulü eklem sallallahu aleyhi yemişler ya, Yemişler ya. dinimin ilk evri namaz değil. Dinimin ilk evri oruçtur. Ne bileyim zikret, sarık küppe, şanlar, çarşaf iyi değil. Benim dinimin ilk evri İka, oku, oku. Beynimle meşgul olacaksın mesela. Sen beynimle meşgundur, benimle meşgul onu affedersin. Bu neylesi ya? Ben yine belki alemim. Ben yine belki havamdan geçirmez vesaire falan filan. Bu ne demektir? Eskiden Eczaslanan'ın da Şeyh-i çizmelerin rengi maviydi, mavi. bunun bir anlamı vardı. Nedir o? Bu zat var ya, bu zat öyle bir zattır ki, gökler bunun ayağının altında anlamı ibadet ederdi. Ben de ilim böyle takbir görmüştüm. Dağmen Türk işte 150 senelerce, filibeli Halil Bebsi'ye verdi, Allah gari gari rahmet eylesin. <Gülüyor> Fatih Cami'sinde 20 ilmden gazimiyer okuyor. Abukada ikilik bir kitap yani. dedi insana yarım santim bile yok neredeyse. O kitap okuyor. O kitap 11 sene okuyor. Ali Beyşehir ben tersten sonra Fazıl Han kemerli var onun kafanı köprüsüne erken bir kenar var ya, evi de oraya yakındı. Veya Ali Devriye Efendi, ben de daha sonra omuzlarla gidiyor. Şimdi futbolcukla da diyorlar seni bir havaya fırlatıyorlar ya, Ali Devriye Efendi, de, lahti şirveler denizleri de. omuzla gidiyor. Adamın ayağı, adamın ayağı, yere haklı etti. Adamın ayağı yere değmedi arkadaşlar. 100 sene, yüz sene önce onlar böyleydi, o millet böyleydi. E bugün de iki Türkiye 73 milyon, kitap okuma alışkanlığı olan sadece 40 kişi. kişi. Ee, bunun içerisinde şöyle güzel, hikmet dolu vesaire kitap okuyan, e, o, o senin yani 40 bin kişinin yüzde bilen kaçı? Ya işte yüzde biri ya ikisi geri kalan abidi kubidi kitaplar vesaire. Çöplü efendim çöplü! Halkalı çöplüye bile bize çok daha iyi. Ondan sonra pomraniye çöplü bize çok daha iyi. Kafadan ipotek altında, kafada kaldı işgal altında, işgal altında, işgal altında, ne işgali ya? Ayşe işgal etti, Leyla işgal etti, Domur işgal etti, Yuhu işgal etti. Araba, arka, gündemle, say sayabilir miyim kızar? Her şey var, bir pazarlıkla geçtim ya. Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkartıyor ya? Şeriatın sureti, hakikati bilmem nevende because of the doctor. Zahiri olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası, batini manası ve senen, senen, senen, 16 senede daha hayal edin. Ömrü yetmedi de orada defaat. Ve peki ondan sonra Allah'ın piyasasındaki efendinin kitabı. işte bunun manası budur ve senin. Hani diyecekler o arka, arka, arka, arka anlamları kim düşünecek? O senin altın bağlar var ya işte o sadece zahiri manası. Gerisi gerisine bir şey mi ve ben Kur'an'ı biliyorum. Ne alakası var ki? Allah-u Teala'da resmiallahu Allah aleyhi ve sahibi hadimi diyor ki Allah-u Teala'da Allah ki her ayetin altmış bin türlü manaya ve teksil ihtimali vardır diyor. 60 bin! Ben hiçbirisini bilmiyorum ya! Benim malem ne olacak? Ben bacaya düştüm, her zaman katları Mani'ye oluyor ya! ve sallaha sırrı o قَدْ أَلَّهَا الْمُؤْمِنُونَ ayetini konuşurken e, sadece kat üzerine kat üzerine kat gelmesi ki bellidir bu. Nahirde söylenir işte fiil-i mazinin başına geldiğini tahkik ifade eder. muhakkak ki manası verir. fiil-i muzalın başına gelse hafifle biyette genellikle bağda ver manası verir. Mevla için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. O kadar yani. Belki yani bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi işlerde buza buza bir hafta boyunca. Lakin lağım benah zan olmaz. Eyletektü ki ya talim eday kelimat. Sözü insan olur ama özü insan olmaz. Her kimin var ise zatında şerareti küfrü. Kimin mayasında tecih, yavru var ise diyor, yamuklu var ise diyor. İstilah et ulum ile birsel ma, yani böyle senin ilimde terimler var, istilalar var tabirler var, Bunları ezberlemek de, yutmakla peki o müslüman olmaz gel karar taşı kızıl kan ile rengi eyleset diyor ki siyah bir taşı diyor, kırmızıya boyasak diyor kırmızıya boyasak diyor rengi tabir olunur ama lali bedahşan olmaz taşın rengi döner, eyvallah fakat diyor, e, Afganistan'da bedahşan diye bir yer var orada e, yerel gündek şey çıkartıyorlar, yağ çıkartıyorlar? Eee sonra mücevher çık, yağ çıkartıyorlar? En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor ki şimdi bizde eee evet diyor taşı diyor kırmızıya boyadınız öyle. Rengi sahir bulunur ama tadı bedahşan olmaz. Bedahşan da çıkar gibi kırmızı yağlı olmaz. Diyor. Yani sen şimdi sadece beş Allah tamam. Kuva gelir bir özellikini ararsan şöyle falan bize işte tarikattan takıldığın aksesuar tamam vesaire. Fakat içim fokur fokur kaynıyor. Beni gidin seni. Beni gidin beni. Zannetmesen ben akşam bir yağ oldun sen. Sahtekar dınlanlar diyor. Sipsi yağ fıkta. Veya ben tamam mı? Sadece bizi kırmızıya ayarmışlar. Ve kendimizi yağ fıkta satıyoruz. Yooo. Ne yiylesek bu türüye. talim eda iki kelime al. Popo anlaşış diyor, öğretil diyor şey diyor. Takip kelimeleri söylemeyi diyor, sözlü insan olur ama sözlü insan olmaz diyor. Papağan tamam, söz tarttığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire. Ama sözü ise hayvan, Hayvan oku kitapları, yurt kitapları vs. hiç hala kaldı. Halife Harun Reşit Rahimoğlu'nda bir papağanı vardı. Ya senin hiçbir kao, hiçbir kata yok ama harici tam. Bütün harflerden yerinden şıplak suyetiyle ya seni aynı bir ağız kurlara gibi okuyor. Abdullah'da onu diler ki her şey olurdu. Halep'e sonra ne yapmazlar? Ama, ama, Abdullah'dan içinden beyaz ve insan, insan hikaye, papağan nesemesi hayva, tamam mı? Allah böyle olmaktan muhafaza edildi. Keşke o, o papağanı kırdım az ya. Neyse inşallah burada bulunuyoruz. Papağan bak burada yok. <gülüyor> Ya, i̇nsanlar camiye gittiğine göre elhamdülillah ondan çok üstün ama istettiği için İbrahim tarafı var. Cenab-ı Hakk'ın alt modada kalmaktan muhafaza eylesin. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>